ben Eylem. Karantina Belli programımızın ilk programında benim Esra'nın Zeynep'in Üniversite zamanında hayatımıza önce hoca olarak giren, şimdi de çok kıymetli bir dostumuz ve hayat arkadaşımız olarak devam eden Aylin Martanyan'ı ağırlıyoruz. Aylin Martanyan Dolayısıyla Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve 2016 yılından bu yana Barış Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde müdür yardımcılığı yapmakta. Bunun bir parçası olarak da konferanslar organize etmekte, eğitim malzemeleri hazırlamakta ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla dışı vurumlu sanat yoluyla dönüştürme alanında atölyeler düzenlemektedir. Çok teşekkür ederiz Aylin Hocam bugün bizimle birlikte olduğunuz için ve ee, bize hem kalbinizi hem de kelimelerinizi açtığınız için. Zevkle, ben teşekkür ederim davetiniz için. Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Zeynep. Şimdi konuşmayı yürütmek üzere moderatör arkadaşımız Esra'ya sözü bırakıyorum. Ayin Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeynepciğim. Herkese merhabalar. Ben bu halimizi böyle hayali bir karantina masasıymış gibi düşünüyorum. Tam da sizin mutfağınızda yaptığımız o sohbetlere yaraşır, mutfağınızdaki masanızın etrafındaymışız gibi ee, çok teşekkürler katıldığınız için hocam. Ben teşekkür ederim. Ee, Sadece. Evet, mutfaktayız. <gülüyor> evet mutfakta masamızın etrafındayız ve e, ben ilk soruyu size yöneltmek istiyorum. E, Boğaziçi Üniversitesi çok canlı, her zaman hareket halinde olan bir okul ve siz orada, o ortamın içerisinde, o hareketlediğin büyük bir parçası olan birisisiniz. E, bu süreçte... E, sizin hayatınızda neler değişti? Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ee, şu anda karşı karşıya kaldığımız durum bir tek beni, yaşadığım şehri ve ülkeyi değil tüm dünyayı etkileyen bir durum. Ve en azından benim kuşağımın hatta birlikte bolca zaman geçirdiğim benden iki önceki kuşağın da karşılaşmadığı bir durum. Krizler yaşadık, kayıplar yaşadık, deprem yaşadık ama pandemi deneyimi yepyeni ve bilmediğimiz bir tekinsiz sularda yüzdüğümüzü hissediyorum. Her krizde olduğu gibi anlam bulmaya çalışıyoruz bu yaşadığımız durumla ilgili. Neden oldu? Bu virüsün ardında kim var? Neden benim yaşadığım döneme rast geldi? Bu anlam bulma sorularıyla birlikte... Gelecekle ilgili endişeler ve korkular da üzerimize yığılıyor ve bir an geliyor ki elimizden gelen tek şeyin durmak olduğunu ve minimum ihtiyaçlarımızı karşılayıp sağlam ve sağlıklı durmak olduğunu fark ediyoruz. Veya tekil konuşayım ben öyle fark ettim. Durmak ama nasıl durmak? Bütün mesele orada. Ee, öğrencilerle son buluştuğumuz gün 3 e, haftalık bir ayrılık diye hayal etmiştik. Ve ayrılırken kendime veda ederken öğrencileri kendime şunu derken buldum, ben turşu kuracağım. Ve ilk tepkim hakikaten turşu kurmak oldu bildiğiniz. Ee, bu nereden geldi bilmiyorum veya biraz biliyorum. Anneannem şahane yemek yapardı, ee, turşusu da çok meşhurdu. Ee, birden kendi kendime ben bu yaşıma gelmiş turşu kurmadım diye düşündüm. Çok mantıklı bir tepki değil yani biliyorum ama belki zor günler, savaşlar, yokluklar görmüş büyüklerimizden bize aktarılan bir tepkiyle ev halimde muhafaza edebileceğim yemek pratiklerini uygulamam gerektiği aklıma düştü. İlk turşu deneyimden sonra yemekler de dahil bir sürü yemek deneyiminden sonra bir durma hali geldi. Bu durma hali ilk başlarda çok sevindiriciydi. Çok mutluydum evde olmak, koşturmamak. Birden kaldırabileceğimden daha fazla iş yükünü kabul ettiğimin farkına vardım. Ama bir türlü bırakmam gerekenleri de bırakamıyordum. Ee, bunda bir tür kibir de saklı aslında. Yani ben olmasam şu çalışma ne olur? Veya verdiğim dersteki makaleleri azaltsam, beklentilerimi düşürsem olmaz ama. Yani en iyisini bilirim ve bu şekilde olmalı kibiri. Ve tabii üniversiteden ayrı kaldığımız üç haftanın sonunda gördük ki bazı şeylerden de vazgeçmek gerekiyor. En iyisi değil, en mükemmeli değil, olabileceğinin en iyisine odaklanmaya başladık. Ee, bu aynı e, mantık, aynı odaklanma şekli ev düzenini sürdürmekte de geçerli olmaya başladı. Hayatımızı, hayatımızı basitleştirmek, kafamızdaki doğruları tatlı tatlı yontmak, kendimize taze yeniler bulmak ve bu hala sürüyor. E, bu süreçte iki gözlemimden de bahsetmek istiyorum. Bu da kaçmadı benden. Biri yaşadığımız mahallede durmayan bir yapılandırma bir inşaat çalışması var. Evde kalmak sükunetle kesinlikle eşit değil. Yani her sabah inşaat sesleri uyanıp onlarla e, güne e, günü bitiriyoruz ve sanki bu ses, yani kapitalizm çarkının, Leon Liberall e, sürecin Geriden bir yerden durmadan çalıştığına dair vahşi ve inilmez bir makine gibi buradayım demesesi. Bir yandan da doğa harika, bildiğini yapmaya devam ediyor sessiz ve derinden. Çiçekler açıyor, ağaçlar yeşeriyor, döngü sessizce devam ediyor. Doğa bize bir hediye gibi sunuyor kendini. Bu belirsizliklerin olduğu zamanda doğanın devamlılığı, döngüsü bana çok umut veriyor beni neredeyse böyle bir tatlı bir e, alanda tutuyor, e, kaybolmamı sağlıyor. Bir yandan da o mekanik sesler de bana çok da sevinmediyor. Yani bu ikisi arasında da gittiğim ve geldiğim bir dönemde yaşıyorum. Ama o canlılığın yerini kesinlikle bir durma hali ve e, belki dışarıdaki olan bitenle de farklı bir iletişime geçme hali de var. Anlattığım bu makineler ve doğanın... Ee, arasındaki bir tür e, çelişki gibi veya tansiyon gibi diyeceğim. Gerçekten çok etkileyici gözlemler, hocam bahsettikleriniz hakikaten o, o şehrin o sürekli yapılanmaya devam eden hali hiç bitmeyen, her zaman var olan o ses. Ee, Turşu kurmayla ilgili söyledikleriniz gerçekten beni <gülüyor> çok etkiledi ve turşu kurabilirim sanıyorum Şu an bir <gülüyor> düşünmeye <başladım>. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Ekmek de Öğrencim... yapmadık mı hocam bol bol? Of, yani hayatımda denemediğim tarifler mi desem e, korkunç bir kabakçı Ama az, siz çok beceriklisiniz zaten hocam bize hazırladığınız yemekler mezeler <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, O bir hayat sevinci hayata tutunma hali tabi ee, bir aile düzeninin içinde de neden anneme e, bize aktarılan da bir şey bu birazcık. Hani hayata yemek üzerinden tutunuyoruz. Evet. Ee, işte neşemiz oradan geliyor diyeyim. Bir de masa etrafında olma hali. Çok sevdiğim de bir şey hala. Ee, evet. İnşallah yakında gene gerçek bir masa etrafında da buluşuruz ayrıca. <gülüyor> umarız. Umarız hocam. Ee, bu kadar gözlemin ardından öyleyse ben e... Şöyle bir soru yönelteyim size. Ee, şu anki süreçte sizin hayatınıza dahil olmuş, daha önce olmayan, şimdi dahil olmuş çeşitli pratikler, umarım, eminim vardır hepimizde olduğu gibi. Siz bu pratiklerin arasından sizinle birlikte kalmasını isteyeceğiniz e, bazı ba şeyler olduğunu düşünüyor musunuz? Var mı yani öyle bir şey? Sizinle birlikte kalsın istediğiniz o sesler ve gülüntüler dışında. E, tabii ki var. E, kesinlikle bu, e, bu süreçte tabii insan çok düşünüyor. Tetikleniyor biraz evvel konuştuğumuzda gibi. E, ve geçmişte devamlı bir hesaplaşma hali de geliyor. Ben şunu fark ettim. E, Kendimi çok fazla işimle ve yaptıklarımla tanımladığımı fark ettim. Bu Türkiye'de doğmuş büyümüş bir sürü kadının özdeşleşebileceği de bir durum. Bu ataerkil yapıda kabul görmek, görülmek, kendi bir alan yaratmak vesaire, e, Bu çabalama halimin de e, beni hem duygusal hem de fiziksel olarak çok yıprattığını fark ettim bu izolasyon sürecinde. Bir aşınma hali. E, ve tabii ki şu, bu geçmişte hesaplaşmadı, bu duygularla beraber geliyor. Ve bunun dönemde konuştuğum birçok arkadaşım, Aynı şeyi söyledi. Tutamadıkları yasları tuttuklarını söyledi. Daha çok benim yaşadığım arkadaşlarım bunlar tabii. Ee, belki benim için de böyle bir süreç oldu. E tabii biliyorsunuz insan bir sürü şeyin yasını tutabilir. Geçmiş günlerin yapmak isteyip de yapamadıklarının, ifade etmek isteyip edemediklerinin vesaire. Ama yas dediğimiz şey bu meşhur Kübler Rus'un dediği gibi beş aşamada sağlıklı ve çizgisel bir şekilde gerçekleşmiyor. Hani kübler Ross önce inkar, sonra kızgınlık, sonra pazarlık, depresyon ve kabullenme sıralamasıyla sağlıklı bir yaz yaşayabileceğimizi söylüyor bize. Birhan Keskin'in de meşhur şiiri geliyor kübler, kübler Ross'a böyle ayar verdiği. Ee, fakat e, eminim siz de bunları yaşıyorsunuzdur. Bu duyguların bazen hepsi aynı gün yaşanabiliyor. Bazen tarifsiz bir coşkuyla kalkıyorsunuz güne, öyle devam ediyorsunuz. Bazen bu duygular dairesel geliyor. Bir sırayı da takip etmiyor. Fakat bütün bu durumlarla baş etme hallerimde kendimi en mutlu ve güvende ve nefes alır hissettiğim yer eşimle yaptığımız uzun yayan yürüyüşler oldu. Ve şehri bir yandan öbür yana yürüdük diyebilirim. Hala da yürüyoruz. Yani haftada iki üç kere de bunu yapmaya çalışıyoruz. Ve bu süreçte, bu yürüme süreçlerinde de elimden geldiğince çok fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Bu hem bir şehrin dönüşen halini belgeleme arzusuyla ilintili, bu fotoğraf çekme hali. Hem de benim üç dünyamın dış dünyayla kesiştiği yeri görebilme ihtiyacıyla da ilgili. Ben bunu fotoğrafla çok rahat yapabildiğimi düşünüyorum. Bu pratik çoktandır çıkmıştı hayatımda. Eskiden daha çok yapardım. Ve bu pratiği tekrar geri çağırdığım için çok mutluyum. Diğer gene başa çıkma mekanizması olarak hayatıma gelen bir aktivitede bedenle ilgili her gün bir çalışma yapmak oldu. Ee, çok mutluyum, hala dans edebiliyorum bu yaşında ee, ve eskiden gittiğim bale okulu da dördüncü senemizi doldurduk birlikte gelip bale yapabiliyoruz ve zoom'dan hala buluşup e, dans edebiliyoruz kareler küçük karelerde birbirimizi görerek. Bunu yapabiliyor olmak da beni mutlu ediyor yani çocuk gibi mutlu oluyorum yani belki bir regresyon diyeceksiniz buna bilmiyorum ama bedendeki sıkışmışlıkların da yani dışarı çıkması kadar da güzel bir şey yok ayrıca müthiş gönüllülük çalışmaları var bu alanda instagramda hiçbir ücret karşılığı almadan ders veren bir sürü şahane dansçılar var balerinler var İstanbul, İstanbul'da Devlet Konservatörü başbalarını İlke Kodal her gün saat birde bale dersi veriyor gönüllü olarak ve kaçıncı gününü tamamladı bazen onu takip ediyorum bu birlikte dans etme hali de tanımadığım insanlarla bazen de bana iyi geliyor bir de tabii ki yemek pişiriyoruz o çok hayatımız bir parçası dediğiniz gibi denemediğim bir sürü yemek tarifi denemek de beni mutlu ediyor ee, yani ve bunları böyle söylerken şeyi de fark ediyorum bütün bu verdiğim örnekler beslenmeyle ilgili yani fiziksel ve ruhsal beslenmeyle ilgili pratikler ee, ve sanırım virüs sonrası hayata daha çok da var gibi bugün Dünya Sağlık Örgütü bir beş sene daha bu şekilde yaşayacağımızı söylüyor fakat e, bu pratiklerin şekli değişebilir ama kendimi aşındırmak yerine beslemeye dayalı daha fazla pratik canlı tutmak isterim. Bunu çok kişisel bir yerden söylüyorum. Daha derslerle ilgili falan başka şeyler de söyleyebilirim veya işimle ilgili de şeyler söyleyebilirim. Ama buna odaklanmak istedim bu soruda. Genişletebiliriz de. Evet. Ben hocam, e, bahsettiğiniz Han Keskin'in şiirinden, ondan birazcık okuyayım mı? Şu anda hemen oysun, buldum onu, aynen. çok hoşuma gitti. Ayar veriyor demişsiniz ya, ben de öyle bir tonla okuyayım. Bu arada şiir okumakta öyle bir şeyim yok, tecrübem oysun. yok ama hoşuma gitti, oysun, çok hoşuma oysun. gittim. Yasneros, o ne? <gülüyor> diye bağırıyor herhalde. Ben rüyaya inanırım mesela, mıhlanmış duygulara. Rüya dediğim de senin anladığın değil, bunu da belirteyim laf arasında. Ya üstelik sağlıklısı ne bunun? Ha benim kuzum. Biz ufak ufak ölmek diyoruz memlekette buna. Bunun için var bizim sıra sıra hastalıklarımız. Doktor muyuz biz, Ros? Biz sadece ağrıyı biliriz. Biz sadece ağrıyı biliriz de diyebilirdim demedim. Ben böyle dediğimde sen de bana diyeceksin ki, "Hah, işte bu senin duygun." Hadi oradan, Ros. diye devam ediyor. <gülüyor> Çok evet. hoşuma gitti, paylaşmak istedim. Teşekkürler hocam. Ben Birhan Keskin'i takip ediyorum ama bu şiirini bilmiyordum. Sağ olun. Evet. evet, iyi ki okudun. O da kayıtta olsun yani. Ve Bilhan Keskin'e de buradan selam edelim. <gülüyor> Teşekkürler. Hocam, söylediğiniz her şey gerçekten sohbet sohbeti açar tadında. <gülüyor> çok şey konuşulacak şeyler. Gerçekten öyle. Fakat sınırlı bir zamanımız olduğu için ben maalesef bir soru daha soracağım size. Siz bu sürece kendi uğraşlarınızın merceğinden baktığınızda ne görüyorsunuz? Sizce başkaları ne yaşıyor? Şimdi son yıllarda üzerine en çok eğildiğim konu sanat ve sosyal dönüşüm oldu. Spesifik olarak dışarımcı sanat alanı oldu. Bu sürecin başından beri de tüm sanatçılar çeşitli platformlar üzerinden ruhumuza merhem gelecek bir sürü iş yaptılar. ...durmadılar. Hep olumlu bir şekilde sanatlarıyla tepki verdiler. Ee, geçen gün için asıllı sanatçı Ai Weiwei'nin bir söyleşisini okuyordum ve... ...şöyle demiş Ai Weiwei, ben hiçbir zaman yaratmam, karşılaştığım durumla baş etmeye çalışırım. Dışarımcı sanat alanımda da ilk öğrendiğim şeylerden biri... E, hayatı sanatçı bakış açısıyla bakabilme haliydi. Bu ne demek? E, bu benim yorumum, hani alandan gelen bir yorum değil. Birincisi sanatçı herhangi bir kriz haliyle karşılaştığında içindeki iki karşıt güçle uğraşır. Birincisi sanat yani birinci bu güç sanat eseri yaratmaya karşı dirençtir. Diğeri de yaratma isteğidir. Bu, bu iki gücü uzlaştırma durumundadır sanatçı. Ortaya çıkan sanat eseri de bu iki gücün kesiştiği yerden çıkar. İkincisi, her sanatçının belli kısıtları ve çerçevesi vardır. İşte dansçının bedeni ve yapabileceği hareketler ve sahnesi, ressamın renk skalası, müzisyenin notaları vesaire vesaire. Ee, ve yaratıcılık bu kısıtlar sayesinde beslenir ve büyür. Yani sonsuz altyapıya sahip, e, sonsuz e, bir e, ne bileyim, e, altyapıya ve olasılıklara, olanaklara sahip bir kişinin e, ...çok da üretemeyeceğini biliyoruz zaten, onu da görüyoruz. Ee, evet, üçüncü sanatçı bakış açısıyla dünyaya bakma halindeyse... ...Ivv'nin de dediği gibi her sanatçının karşı karşıya kaldığı kriz durumuna... ...bir tepki verme arzusu ve sorumluluğu taşımasıdır. Bu hem kendi iş dünyasını işleme halidir... ...hem de sanat eserine denemleyecek olanlara da bu alanı açma isteğidir. Yani ben her sanatçı böyledir demiyorum... Ama aşağı yukarı bu üç gözlemim genelde e, benim sevdiğim takip ettiğim ve bize de dokunan sanat eserleri üreten sanatçıların e, işlerinde ve üretimlerinde ve süreçlerinde görebiliyorum. Şunu gözlemliyorum kısacası yani bu yapıya ve bu bakış açısına sahip olan kişilerin sürece karşı daha dayanıklı ve esnek olabildiklerini görüyorum. Durumu inkar edenlerin sonu Amerika'da e, bazı yerlerde gördüğümüz gibi çok iyi sonuçlanmıyor. Ee, virüsle başa çıkma konusunda ön sırada olan başta sağlık çalışanlarının, daha sonra market, eczacı, kurye gibi hizmet taşıyan kişilerin e, ise, bırakın sanatçı bakış açısı, neredeyse kendilerinden, ailelerinden vazgeçip e, kendilerini ateşe attıklarını hep birlikte görüyoruz. Ee, yoksulluk yaşayan, göçmen konumunda olan kırılgan topluluklar için her yeni bir gün hayatta kalma mücadelesi. Yani sanatçı bakış açısını buraya kesinlikle adapte edemeyiz. Ee, virüs konusunda global olarak benzer deneyimleri yaşıyor olsak da sınıf, mesleğin getirdikleri toplumsal cinsiyet, ırk ve yaşçılık meseleleri bolca karşımıza çıkıyor ve e, karşımıza imtiyazlılar ve imtiyazsızlar ayrımı olarak da çıkıyor virüse karşı verilen tepkiler. Bu sanatçı bakışı evde kalabilenler için geçerli birazcık da. Ee, yani içimizdeki farklı dirençlerle yüzleşmenin, kısıtlardan ilham alıp üretmenin veya ve hayata devam etmenin e, ve içinde bulunduğumuz duruma bir tür üretim üzerinden tepki vermenin, hayatı daha çekilir kalabileceğini gözlemliyorum, görüyorum. Kendim de yaşıyorum ayrıca. Bilmiyorum tam cevap oldu mu soruna ama Esra... Hocam yani sanatla ilgili her konuştuğumuzda neden bu kadar baştan çıkıyoruz diye düşünüyorum. <gülüyor> ve gerçekten baştan çıkıyoruz çünkü gerçekten büyük bir ihtiyacımız var. Evet. evet. Ee, ve şeyin de farkındayım. Ee, siz de gördünüz yani bu pandeminin başında müthiş paylaşımlar oldu. Tüm sanatçılar filmlerin evet. işlerini e, karşılıksız sundular bizi. Bir sürü konuştuğum insan da öğrenciler, dostlarım da dahil olmak üzere baştan sonra bir film bile seyredemedik diyen çok oldu. Odaklanamıyoruz da. Bu da bir gerçek. Ama yine de o çabayı görmek, o bir, bir müzik dinleyip gözlerimizin yaşarması bazen bize iyi geliyor. berhem sanat. Çok romantik anlamda söylemiyorum bunu. İhtiyacımız evet. olan beslenme gibi. Kesinlikle hocam. Çok doğru söylüyorsunuz. O, az önce söylediğiniz gibi bes beslenme. Aslında bahsettiğiniz bütün evet. o büyük tema. Ee, peki hocam bir sonraki soruya geçiyorum ben ve diyorum ki size online ortamların e, dayanışma hikayelerindeki rolünü biliyoruz daha önceki yıllarda. Ee, sizin bu süreçte sosyal medyayla olan ilişkiniz nasıl? Değişti mi? Dönüştü mü? Etkilendirme? Ne oldu? Bir şeyler oldu mu? Tabii ki. Yani sosyal medyayı daha fazla kullanır oldum. Bundan memnun muyum? Hayır. <gülüyor> Ama Twitter'dan efendim haberleri, Facebook'tan arkadaşlar ne durumdaları... ...Instagram'dan canlı yayınlar paylaşımları ve görselere dayalı... ...biraz da nizaha ve neşeye yer açan platformları izleme ihtiyacım var. Ee, bu çok anlaşılır bir şey. Bunun için de boğulmamaya da çalışıyorum. Ara ara hiç girmiyorum... Bir mesafeleniyorum da ve siz de fark etmesinizdir bir sürü challenge'lar çıktı da ortaya bu da bir ilişkilenme ihtiyacının sonucu çıkmış şeyler bir tanesi de sadece <gülüyor> devam edebildim o da fotoğrafla ilgili olduğu için ee, beni yutmasın diye de istiyorum bir yandan da e, bu bu bağda sürdürmek istiyorum merak ediyorum işte Almanya'daki arkadaşım ne yapıyor İngiltere'deki arkadaşım ne yapıyor Amerika'daki ne yapıyor ee, Peru'daki ne yapıyor iletişim halindeyiz bir şekilde ve çok çok hiç yazışmadığımız kadar da yazıştık bu platformlar üzerinden diyeğinden. Ee, Mesela yani online ortamlar deyince tabii ki yani üniversitedeki bütün derslerimiz uzun üzerinden yürüyor. İlk başlarda ona da çok tepki serdim çünkü ben çok interaktif ders yapan bir insanım ve kesinlikle bu iş online yürümez diye tepki göstermiş, İn inkar ve <gülüyor> direnç gösterdim. Fakat gayet iyi yürümeye başladı. Öğrenciler çok yoruluyor. Ben de çok yoruluyorum. Farklı bir yorulma hali var online platformlarda. Ama sanırım krizlerin kriz olarak yaşanmaması için yapmamız gereken en önemli şey. Yapabildiğimiz kadar, durduğumuz yerden yapabildiğimiz kadar en önemli şey. Bu doğanın sessiz devamını sürdürdüğü gibi, sessiz döngüsünü sürdürdüğü gibi bu kırılmazlıklara karşı o döngüyü sürdürebilmek diye de düşünüyorum. Ee, bu dayanışma dostlarımla çok sevgili arkadaşlarımla doğum günü kutlaması bile yaptık zoom üzerinden çok ee, fakat şöyle bir şey de oluyor siz ne diyorsunuz onu da merak ediyorum her online toplaşmanın sonunda da bir boşluk ve yetersizlik duygusu da sarıyor beni o e, hani hem yan yana güzelliği var bir şekilde sanal da olsa hem de ekranı kapattığınız zaman birden sert bir ayrılık hali de var. Ee, bunu da yaşıyorum. Ama onu da diyorum yani ne bileyim internet olmasaydı ne yapardık bu süreçte? Ee, fakat e, geçen gün sinema kulübü bir organizasyon yapmıştı. Ee, bir kahve sohbetleri konuşması. Ve normalde bu üniversitede yapılmış olsaydı e, belki 30-40 kişi gelecekti sesim iyi çıkmayacaktı. Ne bileyim. Doğru düzgün sohbet havası olmayacaktı. Herkes birazcık utanılacaktı, çekinecekti. E, fakat İzmir'den, Urfa'dan eski öğrencilerimi deseniz, e, arkadaşlarımı, liseden arkadaşlarımı deseniz olmayacak bir topluluk buluşu verdi. Karşımda onları kare kare de olsa, kutkulu olsa görmek müthiş bir deneyimdi. E, bu toplaşma hali de gerçek hayatta mümkün olamazdı. Bunu da görmek beni mutlu etti. E, düşündüğümüzden çok fazla kişiye ulaşabilme imkanı veriyor bizi bu online platformlar. Buna hem e, dayanışma diyebiliriz, hem birlikte bir arada olma hali diyebiliriz, hem de bir sevgi hali diyebiliriz. Yani e, ben bunun bir e, sevgi ve birbirimize göstermiş ihtimam hali de diyebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Barış Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi ile de bir dizi e, çalışma organize ettik. Eskiden asla online bir çalışma yapmayı düşünmezken, bunu yapmayı ve bir sürü kişiye ulaşmayı hedefliyoruz, hayal ediyoruz. Hayallerimizin şekli değişti daha doğrusu. Hocam, ben yine araya gireyim. Esra bölüyorum, kusura bakma. <gülüyor> bu doğanın sessiz döngüsünün devam etmesi dediniz ya, bu beni çok etkiledi. Birkaç gün önce Pedro Almodovar'ın Talk to Her filmini izledim. Ya. Orada Alişa komada yatarken belli bir süre sonra aslında regle olduğunu Fark ediyoruz ve bu bir spoiler değil devamlı anlatmayacağım da kardeşim Ceyda ile izliyorduk mesela hasta bakıcı geliyor onun bedenini temizliyor arada tepki olarak gözlerini açıyor kapatıyor ama bu bilinçli bir bakış değil biz Ceyda ile baka kaldık hatta durdurduk nasıl olabilir bu ya nasıl regle oluyor olabilir sonra durduk niye olmasın? Tabii. Devam ediyor çünkü yani ne, neden regli olmasın bedeni yaşamaya devam ediyor, hormonal e, düzene akışı devam ediyor bu sizin dediğinizi hatırlat. Şimdi bana biraz duygulandım açıkçası doğanın evet. sessiz döngüsünün devam etmesi. Evet. Bunu ben, hep hatırlatmamız gerekiyor kendimize. Evet pardon. Küçük bir şey sadece bu son zamanlarda çok fazla zoom ve online toplantıya katılan biri olarak... E, birilerine dokunmayı çok özlediğimi fark ettim. Sarılma ihtiyacı ve hissetmek aslında ee, ekranda gördüğümle kurduğum ilişkiyle yanımda olurken ki o e, aura mı ders deriz artık ya da başka bir şey mi deriz ha, ama e, o yanında olma hissiyatını bir çok temel bir insani ihtiyaç olarak hissettiğimi fark ediyorum. Ee, bir Zoom görüşmesi ya da toplantısından sonra hep kendimi çok yorgun hissediyorum. Ee, ve, ve pek çok insandan da aynı şeyi duyuyorum çevremde. Ee, ve hani bu Covid'in bana öğrettiği en büyük şey birilerinin fiziksel olarak yanında olmasının ne kadar aslında şükretmemiz gerektiği şeyi. Bu biraz hani o kayıplarla da alakalı. Hayattayken kaybetmek duygusunu yaşattı bana biraz. Yani e, anne babamı ziyaret edememek, sevdiğim insan, kapı komşum ama Gidemiyorum çünkü zarar verir miyim, zarar görür müyüm. Bu, bütün bu ikilemlerin içerisinde aslında dokunmanın ne kadar da e, ihtiyaç olduğunu ve ne kadar iyi geldiğini e, hissettim. Kesinlikle. Çok değerli o fiziksellik. E, şimdi ben de oğlumu çok özledim <gülüyor> tabii. Kanada'da kendisi ve şunu düşünmeye başladım. Haziran'da sonuna doğru gelecek umuyorum. Geldiğinde sarılabilecek miyim ona? Düşüne, yani bunu düşünebileceğimiz düşün yani hayal edemezdim ama bunu da düşünüyorum. Evet. Ben de Öyle. konuşurken, konuşurken birileriyle konuşurken sürekli elini koluna dokunan biriyim ve hani söylediğiniz şey çok eylem evet. senin de hocam sizin de çok iyi anlıyorum. Ve Zeynep gerçekten o arada anlattı, anlattığın o film karesi çok anlamlıydı. Teşekkürler o katkı için. Az önceki şiir içinde bu arada. Öyleyse ben son soruya geçiyorum. <gülüyor> son soru şu. E, sosyal mesafe kavramı size ne düşündürüyor? Şimdi her yerde, her platformda bu sosyal mesafeye karşı fiziksel mesafe kavramı getirildi. Ben de bu yaşadığımız mesafelenme şeklinde biraz fiziksel mesafelenmeye daha yakın olduğunu düşünüyorum. Yani sosyal olarak evet bir arada değiliz. Biraz evvel de söylediğiniz gibi fiziksel olarak yan yana olmanın, gülmenin, birbirimize dokunmanın kokusunu, gerçek sesini, böyle mekanik olmayan sesini duymanın yerini hiçbir şey tutamaz. Ee, yani insanlar, hele bizim coğrafyamızdaki insanlar çok ilişkisel varlıklarız biz. İliş, seviyoruz zaten bu yan yana gelme hallerini her fırsatta. Ee, mesela bu süreçte çok yakın bir liseden arkadaşımız ciddi bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olamamak ve destek verememek hepimizi çok üzüyor ve birazcık da kifayetsiz hissettiriyor diyor yanında olsak belki onun e, ameliyat sonrası sürecine daha bir katkıda bulunurmuşuz gibi hayal ediyoruz ama iyi ki yine de Whatsapp var diyorum ve arkadaşımızın ablası bizimle sabırla her gün kurduğu haberleşme ağı üzerinden ee, bize gün be gün gelişmelerini aktarıyor. Bu da bir kayıt oluyor. Bu da çok değerli. Ee, Eldene varsa onunla hayatımızı sürdürmek durumundayız. Şimdi biraz evvel Cem'den bahsettim. Bari onunla ilgili bir anekdotla da e, bu deneyimi e, deneyimi bir katkıda bulunayım. E, Cem küçükken, 4-5 yaşlarındayken koridor futbolu oynardık çok, e, evdeki bir plastik bir topla. Tabii ben kim futbol kim? <gülüyor> her topu bana attığında Can, topu durdururdum ayağımla ve geri atmaya çalışırdım. Can bir gün bana artık kızdı. Anne dedi, yanlış yapıyorsun dedi. Topu gelişine atacaksın dedi. Ben gelişine top atmak ne falan diye düşünürken e, anlattı bana. işte topu böyle tutmayacaksın, gelişine atacaksın diye şunu fark ettim. Yani hayatta her şeyi ne kadar kontrol etme ihtiyacım olduğunu. Yani bir kendime göre ayar vereyim ondan sonra atayım topu. Ee, şekli üzerinden bir sürü şey düşündürttü bana. Oğlumdan ben çok şey öğrendim. Ee, bu da bende çok kalan bir anı. Yani hayata da öyle bakmalıyız. Topu gelişine göre atmalıyız. Evet, bir mesafelenmemiz var. Ee, ama bir şekilde yani birbirimize e, duyduğumuz, göstermek istediğimiz ihtimamı, sevgiyi, paylaşımı e, aktarabileceğimiz mecralar da var iyi ki. Elimizde gelenin, elimizden gelen en iyisi bu. Ee, Bunu odaklanmak bana iyi geliyor. Ve e, yani bu bilmezin getirdiği korku e, tabii ki insanları bir araya getiriyor ayrıca. Ama e, bu korku beklemediğimiz hayal bile edemeyeceğimiz ayrıştırmalara da sürükleyebilir bizi. E, yani Covid 19'dan bahsederken bir sürü insanın savaş kelimesini kullanması da çok ilginç gelmiyor mu size? Bir, sanki baş etme yöntemlerimiz arasında sadece bir mücadele hali olarak ezbere öğrendiğimiz bir savaş kelimesi var. Yani bu eskiden kalma ve alet çantamızda sürekli taşıdığımız şiddet kelimelerini... Bu süreçte acaba nasıl değiştirebiliriz ve bu sosyal mesafelenme değil ya sosyal yakınlaşmayı online platformlardan biraz evvel konuştuğumuz gibi sürdürürken acaba yeni bir dil de üretip birbirimize sevgiyi, paylaşımı, ihtimamı, merakı nasıl paylaşabiliriz? Onu da düşünüyorum. Evet. Ben yine bir şey söyleyeceğim. Bu alet çantamızda savaş kelimesi çokça var dediniz ya hocam. Zaten nefret söyleme üzerinden içerik ürettiği bilinen bir karikatür müzah dergisine baktım bugün özellikle neler yapıyorlar diye. Karşı kamptan gördükleri siyasetçileri eleştirmek için kenara böyle bir Covid karakteri çizmişler. Böyle sinsi sinsi ağaçların arkasından onlara bakıyor. Vay be bu kadar kötülüğü ben bile yapamazdım diyor mesela. Evet. O kadar itici rahatsız edici geldi ki bana. Gerçekten öyle. Ee, yani şeyi de kırmamaya çalışalım. Bu yani her e güç konumundaki insan yan yana gelme hallerini sevmez. Her türlü, değil mi? Dayanışma hallerini sevmez. Dolayısıyla biz nerede dayanışma hali bulabiliyorsak onu canlı tutmaya çalışmalıyız diye düşünüyorum. Şu anda şu dördümüzün yan yana gelme hali bile birbirimize önem verdiğimizi, birbirimize sevgiyle, merakla dinlemeye hazır olduğumuzu söylemiyor mu? Dolayısıyla yan yana gelme hali ve sağlıklı kalmak da hem mental olarak hem fiziksel olarak belki bir tür direniş halidir. Her şey karşı. Kesinlikle evet. hocam. Çok haklısınız. Kesinlikle. Söylediğiniz şey dördümüzün bir arada olması ve dayanışma halinin aslında ah, asıl istenmeyen, istenilmeyen Hı. hal olduğu Hı. konusunda kesinlikle çok haklısınız. Ve o militaristin beni de çok rahatsız ediyor. Maalesef. Evet. Evet. Bugün bizim sormak istediklerimiz bu kadardı hocam ve siz gerçekten Yine bizim zihnimizi, gönlümüzü aydınlattınız. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.